Merhabalar ben Kerem Doğan... ...ben Didem Gürzap... ...bir kamusla güreş programında... ...yine birlikteyiz... ...yeni kelimelerimiz var kelimelerden öte kelime e, e, kelime evet. <gülüyor> o kadar çok kelime vardı ki insan evet, kelimeler kelimelerimiz vardı. Ağaçtı, ormandı, jungle'dı. Evet, Aslında onun türevi olarak, devamı olarak gidiyoruz. Yani gidiyoruz. yaz yayın dönemine geçtiğimizde iyice dışarı açılalım dedik. E, önce e, ovadan kırdan diyeyim, yeşillikten açıldık. onun <gülüyor> anımsattığı bazı hayvanlardan ormana geçtik. Ağaçta, ormanda öyle bir kaldık ki bir ay mı? Bir ay sürdü. Bir ay sonra ormandan kurda Kurda doğru Şimdi kurt var evet. elimizde. E, programa başlamadan önce Sevinç Demir hanımefendiye dinleyicimize destekçimiz destekçi, desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi iletelim efendim. E, Twitter adresimiz var aynı adlı programımızla. Instagram var. Efenime söyleyeyim. Mailimiz, mailimiz var. Var, var oğlu var. Allah Bize şükür her şeyimiz var. <gülüyor> ulaşabilirsiniz. <gülüyor> e, görsellerimizi ve küçük özet ifadelerimizi Twitter'da e, kullanıyoruz. Hep geçmiş programlarımızın da hepsini oradan ve açık radyo sayfasından ulaşabilirsiniz. Fotoğraflardan dinleyebilirsiniz <gülüyor> evet. diyerek evet. Buyurun efendim. Çağrışım varımız var değil mi? Fikir kırıntıları. Kurt deyince aklımıza neler geliyor? Evet. Yani e, yani benim aklıma ilk böyle vahşi, yırtıcı ve özgür sözcük gelmişti. Hmm. Aslında hepsi de birbiriyle e, yakın, birbirine devam ettiren sözcükler. E, başka? Yani korku geliyor tabii yani. İşte o vahşiyle birebir paralel. paralel olarak değil mi? Evet. Çünkü hem yansıtılış biçimi olarak hem de hayvanın hani saldırgan ...olması vesilesiyle... ...çok iyi söyledin... ...burada yani çağrışımları konuşurken... ...derine çok inmiyoruz ama... ...tam bir şey anımsadım... Buyurun. ...bu etoburlarla ilgili... ...araştırma yaptığım bir kitapta da... ...şey söylüyor yani... ...sanıldığı kadar da vahşi değil... <gülüyor> diyerek yepyeni bir yorum getirmek istemiyorum ama hani sanki insanı görür görmez kurt yiyormuş gibi canım. öyle bir anlatılıyor ki yani evet. oysa böyle en birincil saldırdığı tükettiği varlıklardan değiliz fakat karşılaşıldığında o hırlaması ve işte dişlerini çıkarması ya da onun da belli bir kaygıdan dolayı vahşi görünüşe bürünmesi bile gerçekten de ama şey diğer bazı hayvanlar. Hatta kedicilerden daha korkunç bir görüntü alabiliyor kurt. Evet. Yansılış ee, biçimi dedim ya. Tam, tam, tam, tam doğru. Işte. Yani belgesellerde özellikle yapıyorlar kanaatimce. Çünkü hani böyle evet. özellikle yırtıcı hayvanların bu ...daha çok vahşi özellikleri... ...işte hepimizin bildiği... ...işte kedikillerden... Hep ...insanlar da böyle merakla... ...o belgeselleri izlerler... ...kendimle dahil. ...evet ya şey ama oldu... ...belgeseller sanki gitgide... ...ya biz daha gençken ve çocukken... ...bu bilinçte değildik... ...ya da gittikçe... ...abartılı bir dizi film formatına... E, ...sokuldu böyle... ...arkadan dan dan dan... ...bir müzik çalıyor... ...işte hayvanın korkunç dişlerini gösteriyor... ...hiç de bir şey olmuyor sonra... <gülüyor> ...mesela... E, ...evet böyle altı çizilmiş bir korku imgesi var... Başka sürü var tabi. Tabi hani kurt deyince aklımıza sürü geliyor. Bunlar zorlandıkları zaman başka sürülerle de birlikte hareket edebiliyorlar. Evet. Bayağı sosyal hmm. ve işbirliği yapan. Evet, yani kolektif Daha hani güçlü hayvanların avında e, bir araya geliyorlarmış diğer sürülerle. Evet, Böyle çok akıllıca. Evet. Akıllı bir hayvan olduğu söyleniyor zaten. E, Türk kültüründe çok hani hakim. E, evet, sembollerden onlar, evet, biri. O mitolojide bahsedeceğiz. Tabii bizim e, coğrafyamızda daha çok hani e, milliyetçi muhafazakar diyebileceğimiz e, kitlenin, ülk ülkücülerin sembolleri. işte Doğru. dişi kurt asena vesaire. Onun hikayelerine hmm. hep gireceğiz. Zaten eski Türk topluluklarının bir kısmında da hep bayraklarında böyle göndere çekilen e, kurt figürlü e, hmm. bayraklar söz konusu. Ya, Türk sinema tarihinin kült filmlerinden işte Tarkan ile kurt. Ha, Gerçi kurtu. oradaki kurt... Pek kurt değil ama neydi şu Alman kurdun ismi çoban köpeği. Shepherd. Yani Şepert. muhtemelen o. Evet biraz ikisinin arası bir hayvan gibi evet. o. Hı -hı. Ee, orada daha çok güç, dostluk, Türklük işte e, Tarkan'ın gücüyle özdeş bir varlık Hı -hı. gibi var. Uluma sözcüğü geldi benim aklıma. Evet. Direkt çağrışan köpekler falan da aynı şekilde ama o kurt sürülerinin bayağı etkili ulumaları. Bir Kurtlar aklıma... sofrası diye bir deyim var işte. Ha, böyle, evet. Değil mi? Hani böyle yani böyle gerçekten hani zor. Güçlü ee, ve tehlikeli içi, insanların Bir arada bulunduğu ha, Yine bizim ee, coğrafya ait dizimiz var Meşhur işte Kurtlar Vadisi var Evet, ha, evet. o, o Ondan, da aslında Gene evet, o, o Türk, Türkçü ve milliyetçi şey, Kavramlarla evet. bağdaşıyor Bir işin kurdu olmak var evet. O işi çok iyi e, bilmek işte elinden. İşte masallarda çok zor. geçiyor tabii yani i̇şte kırmızı başlık Temel, meşhur. Domuzcuklar falan var. Yani. Onunla ilgili açacağız açıkacağız kültürel evet. olarak. E, gene bu bir işin kurduğu olmaya paralel belki hani o ne kurttur o falan denir. Hep hmm. öyle bir işte bilmek güçlü olmak elinden Uyanık bir şey kapamamak. Bazen, değil mi? Evet, tilkiye doğru kurnazlık gider evet. burada. Bir de benim soğuk kelimesi de geldi hemen İşin aklıma. İşin kurdu olmuş derler ya işte. İşin kurda evet, tam o hmm. ee, Yani soğuk da çünkü e, bir kere e, hiç güney kültürlerinde kurda dair bir şey yok iyice güneyde. Eminsin yani, hiç yok eminim ee, harita ile ilgili bir takım bilgileri de paylaşacağız zaten hatta haritayı da twitter'dan paylaşırız ee, eskiden biraz daha e, yani güney demeyeyim ama şu an e, yoğun olarak yaşadıkları yerler gerçekten çok kuzey yani işte Kanada evet. Sibirya Rusya iyice Kuzey Avrupa evet. gibi ee, biraz daha Avrupa paralelinde de var ama sayıları azalarak fakat eskiden yani Hindistan Arabistan Yarımadası falan gibi yerlerde de kurt görünüyor Çin Hı. ...daha güneyi yani... ...Çin'in... E, ...fakat çok katliam olmuş... E, ...hem hmm. öldürmeler hem evcilleştirmeler derken... Tabii. ...kuzeye kalmış... ...bütün evcil köpeklerin her çeşidinin atasıymış... ...kurt, ben demiyorum... ...bir de çakal, kal. ikisi sanıyorum <gülüyor> <Çakallalar> gibi... <gülüyor> ...yani e, hep böyle bir... E, ...karın içinde yürüyen kurt görüntüsü var... ...benim gözümün önünde... ...bu da hemen Jack da aklıma getiriyor... ...bir kelime olarak... Ee, biyolojiye giriyor bilmiyorum ama ben çağrışımı düşünürken hemen çok kurda benzeyen bazı köpekleri de düşündüm. İşte bu haskiler, Sibirya kurdu denen. Evet. Ee, senin Malum bahsettiğin... bu haskileri İstanbul'un göbeğinde, o sıcakta. Ya. Geçmiş programlarda da bahsetmiştik gerçi. Bizim mahallede var bir tane haskicik. ...var mı? Canım öyle... Benim de... ...kanter içerisinde... Çok ya... Böyle. Gerçi onlar bir de o... ...artık kurttan uzaklaşıyoruz ama... ...Çoğu Çoğu diye bir köpek var ya... ...yani yapısına aykırı... ...yerlerde yaşatmak gerçekten... Ya, alışıyor mu muhtemelen Hatta hayvan ama... Hatta evde... ...ömür kısalıyordur aslında... Muhtemelen... Ee, ...senin söylediğin... ...bu shepherd Alman çoban köpeği de... ...çok kurda benzer bir yapılı... Hmm. ...yüz ve kulak olarak... ...bir de malamut kurdu var. Alaska kurdu ha, Alaska kurdu hmm. olarak geçiyor da ben galiba de orada onu... Alaska'da yerleşik yerlerin bir isminden türemiş muhtemelen. Ha olabilir onu araştırmadım. Öyle okumuştu, öyle Çok güzel bir köpek. Aynı şekilde benim de kuzenlerimin bir okulun karşısında var. Hep acıyorum. Sürekli böyle yazın yatıyor yere bütün vücuduyla. <gülüyor> Bir de bu dönüşüm ne biçim olmuş değil mi? Yani kurtlar tamam bunlar benziyor ama bir de alakasız bir sürü Çok ya, köpek çeşitleri var ya. Yani. Hello küçük köpekler. Panichler falan. Aklı mermiyo yani. Hani <gülüyor> evrimi reddedesim neredeyse. <gülüyor> bir <gülüyor> evrimi reddetmeyerek e, etimolojiye tabii. bir bakalım diyorum. <gülüyor> bakalım diyorum ben de. Ne İsmet... var? İsmet Zeki Eyboğlu var değil mi? Ne var? Bak bakalım. Efendim e, benim ilgimi çekti çok. E, kurt e, Türkçe bir sözcük aslında. Fakat bildiğimiz diğer küçük e, solucan böcek olan e, kurt. Evet benim de ilgimi çekti. Hiç çok şey evet. o kadar alakasız buldum ki yani yırtıcı değil ne büyüklüğü benziyor ne şekli neyse sonuçta oradan geliyormuş yani. Evet. Asya Türkçesinde böri olarak geçiyor daha çok Anadolu Türkçesinde kurt olarak karşımıza çıkıyor böyle böri, börte börte çene falan Hı -hı, isimler evet, var zaten. Çok var, evet. Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügatü Türk'ünde Uygurca'da falan hep bu e, böcek olan kurtun e, kelime hı hı. olarak kökenine gidiliyor. Ee, sonra Söz Derleme Dergisi diye bir dergiden e, gene hep isme Seke Eyboğlu'nun yararlandığı kaynaklar bunlar. Kurttan türetilen bazı sözcükler verilmiş. Kurt ağzı, kurt boğan, Kurtlangıç kurt yemez gibi. Hmm. Türkçe'de de kurt kapanı, kurt pençesi, e, kurt masalı gibi türemiş sözcükler. Bir sürü vardı birkaç tane seçtim. Hmm. Hatta kurt bilim diye bir şey yazıyordu. vallahi Evet. Kurtoloji. Kurt... <gülüyor> evet kurtoloji. Ee, böyle yani. Bende nişayanla da benzer şeyler var. İşte eski Türkçe kurt, tırtıl, larva diyor. E, İkincil olarak da oğuzca köpeğe benzer e, vahşi hayvan sözcünden evrilmiştir diyor. Hmm. İlginç efendim. TDK'ye bakalım istersen. Bakalım. E... TDK'de kurt köpek gillerden Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan gri ...sarı renkli, yırtıcı, etçil, memeli... ...hayvan, kanis, lupus... Hı hı. E, ...mecazen... ...bir yeri, bir şeyi iyi bilen işte... ...biraz önce bahsettiği ya hani işin kurdu olmuş... ...gibi hani... ...bir de işini iyi, iyi, iyi bilen aldanmaz, kurnaz... ...hani tilkiden rol mü kapıyor ama. Kurtun da var muhtemelen bir böyle. Özellikle sürü olayında bayağı akıllıcalar ama gene de e, yani kurnaz deyince tilki geliyor. Akla hatta tilki de mi yapsak ya çok da severim. Var ya. <gülüyor> Senin bir tilki hassaslığı mı? Çok Onu, ya. Bu hassasiyetini değerlendireceğiz. Dövmesini yaptırmayı bile <gülüyor> düşündüm. Kamusuzda güreş arka ekibi olarak. <gülüyor> Kurt e? kuyusu diye bir şey var. Dibine, dibine ben de duymamıştım. Ucu sivri bir kazık çakılmış ve koni biçiminde kazılmış tuzak olarak kullanılan derin çukur. Hmm, hmm, işte. Kurt kuyusu dinliyor. Evet. Belki kurtlar için tuzak olarak kullanılıyor. Kurt masalı diye bir şey var. Mecazem He. birini oyalamak kendini suçsuz göstermek için ileri sürülen gereksiz inandırıcı olmayan sözler. Evet evet. Kurt Masal. Zaten masallarda da sanki bu sözcüye paralel bir kullanım var biraz e, öyle hmm. kandırma üzerine giden evet, noktalarda. Evet. Bir şarkı arası verelim Didemciğim. Ya geldi mi şarkı? Gelmez olur mu Ben canımla? inanamıyorum. Yani, tatlı tatlı, tatlı bitti muhabbet mi? ederken bitti evet. Gerçekten mi? O zaman böyle yaz havasına uygun Candan e, Erçetin'den e, Kim, Kim Korkar Hain Kurt'tan dinliyoruz. Keyfim yok, canımı çok sıkıyorsun ama ben küfredecek değilim. Sakın üstüme gelme, hiç halim yok. O hasta ruhun için kendimi kahredecek değilim. Bu saatten sonra sana küsecek değilim. Şu kısacık ömürde canımı üzecek. şey üstüme üstüme geliyor Hiç halim yok Ama uğruna emek verdiğimi ben terk edecek değilim Hayat senden olan bitenden kaçacak değilim Sırf sen öyle istiyorsun diye susacak değilim Kim korkar hain kurttan Senin o küçük egonden Çık Haykırma Yüzüme yüzüme ...94.9 Açık Radyo'da... ...Kamus'la güreş devam ediyor... ...Kurt sözcüğüyle ile ilgileniyoruz... Bugün. ...Buyurun Kurtlar Sofrasına... ...Evet, Candan Erçet'in... ...Kim Korkar Hain Kurttan diyerek... ...Kurtlar Sofrasından paçayı... sıyırmış görünüyor, zaten Kim Korkar Hain Kurttan... ...diye bir oyun da oynuyor şu an... Evet. ...aslında onun Kim Korkar... ...Virginia Woolf'tan e, sanat kısmında... değineceğiz ama tam yeri gelmişken... ...yani bir yerden alıntı yapılmış... ...parçanın ismi... ...onu hmm. kaçırmayalım, efendim... E, hep Anlamdan gidiyoruz. Çok e, söz şey var. Başka dillerdeki karşılığına e, değinelim biraz dedik. Buyurunuz. Şimdi e, Kurt'un Latincesi lupus ve pek çok dil bu lupustan türeyerek e, sözcüğü üretmiş. İtalyanca'da lupo, Fransça'da lup, İspanyolca'da lobo, Yunanca'da likos olarak karşımıza çıkıyor sözcük. Hı. Hı -hı. E, sadece Almanca ve İngilizce'deki wolf hali e, farklı bunlardan. E, İngilizce'de de Oxford sözlüğüne baktım e, Özellikle deyim anlamlarıyla ilgili karşıma ilgimi çeken şeyler çıktı Yoksa sözcük karşılığı bildiğimiz işte iri yırtıcı hayvan falan <gülüyor> e, Bir e, idiom var deyim diyelim e, Keep the wolf from the door diye bir ifade Yani işte kurtu kapıdan uzak tutmak gibi <gülüyor> e, Aç kalmayacağı kadar paran olması durumunda kullanılan bir idiommış Hmm. Benim çok hoşuma gitti. Yani ancak parayla kurtları uzaklaştırabilirsiniz. Ee, sonra e, Draw Somebody to the Walls diye bir... E, gene deyim var. Bu da bizde olan bir şey aslında hani birini kurtların önüne atmak deriz ya biz. Hmm. Tam onu karşılayan bir anlam. Birini korumak ya da yardım etmek yerine onu eleştirilerin ve saldırıların ortasına atmak. Bunlara maruz bırakmak hmm. anlamına geliyormuş. Gene aynı Türkçe'de olduğu gibi Evolve in the sheep's clothing diye bir ifade var. Koyun postuna bürünmüş kurt hmm. denir bizde. Evet denir denir. Evet, sonra kurt sözcüğünden türemiş birkaç kelime var. Wolfhound diye bir kelime var. Bu da beni şey anlamında düşündürdü. Gene aslında hani işte hayvanlar, kültür. Aslında bu bir hayvan cinsi. Kurt avında kullanılan, kendisi de çok iri olan, uzun bocaklı, uzun tüylü bir köpek cinsi bu. Neydi adı pardon? Wolfhound. Ha benim bildiğim zaten tazılara e, hmm. verilen genel isim ama hani köpeği köpeğe kırdırıyorlar ya hmm. bu e, av işinde beni çok e, evet doğru diyorsun düşündürdü hani cins de farklı değil köpek başka bir köpek cinsini aslında <gülüyor> köpeği köpeğe kırdırmak oldu evet ben Sonra anladım. wolfish diye bir kelime var. ilgimi çekti. E, kurt gibi anlamına geliyor ama kullanılan bir ifade wolfish. E, hani bizde birine belki güçlülüğü falan açısından denebilir ama... E, mesela wolfish kurt yellow eyes... Kurt bizde daha çok böyle uyanık falan hani işini bilen mi? Ha gibi evet oluyor. orada öyle. doğru. gibi değil de wolfish... Ben fiziksel düşündüm. E. Wolfish her türlü kurt gibi de yani bu e, cinsel açıdan atak olmakta ha. da kurt vardı yani araştırdığımız... Evet, evet. ...çeşitli hem anlam... ...hem sanatta olan bir şey... ...bir de mesela işte... fish Yellow Eyes diyorlar... ...yani böyle sarı gözlü gibi... ...bir tip hmm. falan falan... Arzu deyince aklıma geldi... ...bu semboller sözünde var... ...tam uygun düştüğü için söyleyeyim... ...dişi kurt anlamına gelen... Latin ...Latince lupa kelimesi... ...aynı zamanda hayat kadını anlamına da geliyor... Hmm bundan da Fransızca'daki lupanar yani genel ev kelimesi de türetilmiş. Hı, Dişi kurt gibi erkek kurt da arzuyu hani temsil ediyor. Ha, evet tam yerine Hı -hı. geldi. Son bir şey Oxford sözlüğünden bu, bu çok hoşuma gitti. Ee, Wolf whistle diye bir sözcük var. Ee, bu şey böyle bir kısa bir uzun arda arda çalınan ıslık ama e, sen belki çalabilirsin şimdi Keremcim, Hani böyle çok güzel bir kadın görünce beğendiğin zaman ha. bir ıslık çalın ya. Anladım. Çalabilir misin? Bilemedim. Ben <gülüyor> beceremeyeceğim çünkü. Böyle <gülüyor> Evet, evet, aynen öyle. Owl's wolf whistle deniliyormuş. Aa, ilginç. Ee, benim de çok hoşuma gitti. Hatta sözlük bir yorum da getirmiş. Bir bilmiyorum ne kadar doğru ama pek çok kadının bunu böyle hani Çekici bulduğuna dair hmm. böyle bende şeyle ilgili e, hiç yabancı hiç. dillerdeki gidişatla ilgili. Ya, bizim kendi elimizde neler var deyimlerde atasözlerinde onlara da bakalım Oo, istersen evet. onlar sende. Çok çok şey var e, efendim e, şimdi Ömer Asım Aksoy'un atasözleri deyimler sözlüğüne baktığımda pek çok şeyle karşılaştım. E, kurda neden boynun kalın demişler. İşim, kendi işimi kendim görürüm demiş lafı çok bilinir bir sözdür ben de çok severim o lafı hmm. yani hep de söy söylerim Hayatta günlük hayatımızda kullanıyoruz falan, Evet değil mi? <gülüyor> yani bir, bir de yani bazen öyle olmayı iyi buluyorum sanırım e, Çünkü bu yani kendi işini kendi gören insanın rahat etmesi özgür olması anlamında bir e, anlam taşıyor ee, bunun dışında e, kurdun adı yaman çıkmış tilki vardır baş keser diye bir laf hmm, gördüm ne demek acaba ya bu da çok hoş bir de böyle çok e, güzel aslında e, kelimelerin oturuşu şiirli bir şey kurduğun adı yaman çıkmış tilki vardır baş keser şiir gibi geldi bana hmm. yani Tilkiyi şey, de hani boş gibilerinden bir e, yani. Özellikle yani e, hain kötü ya da e, güçlü e, görünür kişi o, öyle bakmayın e, aslında sinsi ve kurnaz davranmak bazen çok hmm. daha e, etkili olur ya da daha kötü Anladım. şeyler yapabilirsin bu yolla gibi bir anlamı var e, aslında evet yine tilkiye bir program ayırabiliriz. E. E, e. <gülüyor> Gidiyorum. Evet bunun dediğim gibi kamusla güreş arka ekibi olarak. <gülüyor> <değerlendir> arka <gülüyor> ekipte <gülüyor> kim var? Sen ve ben. <gülüyor> Sonra kurt dumanlı havayı sever. Evet bu meşhur evet. Çok yaygın. E, anlamı biliniyor herhalde aslında yani kendi yararına bir iş için böyle karışık ve bir kötü olumsuz ortamı kollamak anlamında. Kurt koca ince köpeğin maskarası olur. Maalesef. Evet, öyle deniyor. İki, iki e, hayvanı karşı karşıya getirmiş söz aslında ve bir hiyerarşi de kurmuş aslında. Yani kurt daha olumlu bir yerde burada köpeğe nazaran ama e, kurt komşusunu yemez e, atasözü var. Evet. Şimdi ben ne, hemen, ne yani kendine benzeyene, yakınında bulunana, yakınına zarar hmm. vermez kurt bile. Şimdi burada bir kurta yüklenen olumsuz anlamlar var. Yani biz Tabii. bu program boyunca hep bu güç, vahşilik, korkunçluk falan şeklinde gittik. Ee, kurt komşusunu yemez e, ama insan yer mi Kerem? İnsan yemiyor canım. Yok yok yemiyor. öyle değil. Kurt komşusunu yemiyor ha. da insan komşusunu yer mi anlamında? Yemez mi? insan insanı kurdudur. Ya <gülüyor> değil mi? Ya be, beni düşündürdü. Buna paralel başka pek çok söz de var. Fakat gene yetişemeyeceğiz gibi görünüyor. Anlamlar devam edecek. Yani e, kurt bile diyorlar. Bu bizim yaklaşımımız değil. Ama e, hani vahşiliği, korkunçluğu açısından... E, nereye açısında? koyacağız yani burada? E, en, o en azından kendi doğallığı içerisinde yaşıyor vesaire. Biz e, ne olacağız yani? Kendi bizim. cinsine zarar veren yani... Evet. En çok biziz herhalde. Öbür hayvanlarda daha çok bazen bir işte yer ya da kız kavgası gibi bir şey oluyor. Orada da zayıf maalesef, olan çekiliyor maalesef. gidiyor. Ee, aynı şekilde başka bir söz var. Manzoni'nin Nişanlılar eserinden kurt kurdu yemez denmiş. Hmm. Tam da eş anlamlı. Ee, efendim bitirelim aslında. Evet haftaya devam edelim. Çok söz var. Ee, haftaya devam edelim <gülüyor> İyi haftalar dilerim Hoşçakalın diyoruz Sevinç Demir'e bir kere daha teşekkür ediyoruz